Siyonist hareketin karşı gelinmez lideri Dr. Şaim Weizman'la bu konuda yaptığım kısa tartışmayı hala hatırlarım. Filistin'e yaptığı mutat ziyaretlerinden birinde, sanırım daimi ikametgahı Londra'daydı. Bir Yahudi arkadaşımın evinde karşılaştım onunla. İnsanın uzun ve gergin adımlarla odayı arşınlayan bu adamın bedeni hareketlerinde kendini açığa vuran sınırsız enerjiden, geniş alnında ve Keskin, içe işleyen bakışlarında yansıyan zekanın etkisinden kendini kurtarması kolay değildi. Ulusal yurt, düşünü bulandıran parasal zorluklardan ve dışarıdaki insanların bu düşe gösterdikleri ilginin yetersizliğinden yakınıyordu. Üzülerek gördüm ki diğer pek çok siyonist gibi o da Filistin'de olup biten her şeyin sorumluluğunu dış dünyaya yüklemek eğilimindeydi. Bu durum beni orada bulunan öteki insanların onu dinlerken gömüldükleri saygılı sessizliği bozarak peki ya Araplar ne olacak diye sormak zorunda bıraktı. Tartışması sürüp giden konuşmayı bu çatlak name ile yaralayarak büyük bir gaf yapmış olmalıydım ki Doktor Weizman yavaşça bana doğru döndü. Elindeki fincanı sehpaya bırakarak şaşkınlıkla soruyu tekrarladı. Araplar ne mi olacak? Tabii Her şeye rağmen bu ülkede yine de çoğunluk durumunda olan Araplar değil mi? Onların açık ve kesin muhalefeti karşısında Filistin'i kendi vatanınız haline getirmeyi nasıl umabilirsiniz? Siyonist lider omuz silkerek, kuru ve alaycı bir tavırla, birkaç yıl kadar umuyoruz ki çoğunluk filan kalmayacak onlar için. Olabilir belki. Yıllardır bu sorunla uğraştığınıza göre durumu benden daha iyi biliyor olmalısınız. Hadi diyelim ki Arap mukavemetinin yolunuza koyduğu engeller aşılabilir türden engeller. Peki ya sorunun ahlaki yanı? Bu sizi hiç kaygılandırmıyor mu? Öteden beri bu ülkede yaşayan insanları yerlerinden etmenin, sizin adınıza büyük bir haksızlık olacağını hiç düşünmüyor musunuz? Fakat burası bizim memleketimiz, diye cevap verdi Dr. Weizman, kaşlarını kaldırarak. Biz sadece elimizden haksızca alınan bir şeyi geri almaya çalışıyoruz. Hepsi bu. Ama neredeyse 2000 yıldır Filistin'den uzakta yaşıyorsunuz. Üstelik 2000 yıl önce bu ülkede hükmettiğiniz günleri toplasan ki bunun da bütün Filistin'i kapsadığı su götürür, 500 yılı bile bulmaz. Bu duruma bakılırsa Arapların da İspanya üzerinde pekala hak iddia edebileceklerini düşünmek gerekir. Çünkü ne de olsa onlar İspanya'da sizden daha fazla kaldılar. Neredeyse 700 yıl ve daha da önemlisi Onlar o ülkeyi kaybedilip pek fazla zamanda geçmedi. Topu topu 500 yıl. Doktor Weizmann gizleyemediği bir sabırsızlıkla. Saçma, saçma. Araplar İspanyayı ancak fetih yoluyla ele geçirmişlerdi. İspanya hiçbir zaman onların ana vatanı olmadı. Bunun içinde önünde sonunda bir gün İspanyollar tarafından kovulmaları mukadderdi. Bağışlayın ama dedim. Bana öyle geliyor ki burada büyük bir tarihi gerçek gözden kaçırılıyor. Öyle ya, unutmayalım. İbraniler de Filistin'e fatihler olarak girdiler. Onlardan önce Semitik, Nansemitik, pek çok başka yerleşik kabileler vardı burada. Amoritler, Edomitler, Ferisiler, Moabitler, Hititler ve daha başkaları. Bütün bu kabileler İsrail ve Yahudi krallıkları zamanında bile bu ülkede yaşamaya devam ettiler. Romalılar bizim Yahudi cedlerimizi buralardan sürüp çıkardıkları zaman bile onlar bu ülkede kaldılar. Bugün de işte yine burada yaşıyorlar. Yedinci yüzyılda Arap fetihlerini izleyerek Suriye ve Filistin'e gelip yerleşen Araplar her zaman nüfusun küçük bir azınlığını oluşturuyorlardı. Bugün bizim Suriyeli ve Filistinli Araplar olarak tanıdığımız halk aslında bu ülkenin Araplaşmış eski sakinlerinden başka kimseler değil. Onlardan bir kısmı zaman içinde Müslüman oldu, bir kısmı da Hristiyan olarak kaldı. Müslüman olanlar ister istemez Arabistan'dan gelen dindaşlarıyla evlendiler. Fakat Filistin'de yaşayan ve Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Arapça konuşan bu halk yığınlarının ülkenin gerçek sahiplerinin soyundan, yani daha İbraniler Filistin'e gelmeden önce yüzyıllardır bu ülkede yaşayan kadim halkların soyundan geldiklerini inkar edebilir misiniz? Doktor Weizmann, Benim bu beklenmedik çıkışıma karşılık nezaketle gülümsedi ve konuyu değiştirdi. Müdahalemin sonucundan hiç de memnun değildim. Şüphesiz orada bulunanların hiçbirinden, en azından bizzat Dr. Weizmann'dan, benim siyonist düşüncenin moral alanda alabildiğine kolay yıkılır bir yapı olduğu yolundaki kanaatlerimi olumlamalarını beklemiyordum. Ama yine de, Araplardan yana konuşurken en azından bunun Siyonist liderler katında belli bir rahatsızlık uyandıracağını umuyordum. Öyle bir rahatsızlık ki, kendi kanaatlerini daha derinden irdelemek yönünde uyarıcı olabilecek ve böylece belki de Arap Mukavemet Hareketi'nin temelinde yatan ahlaki haklılığı tanımaya daha yakın bir çizgiye getirecek onları. Ama bu umduklarımın hiçbiri gerçekleşmedi. Tersine, Bön bakışlardan örülü bir duvar karşısında buldum kendimi. Yahudilerin, cedlerinin toprağı üzerindeki tartışılmaz haklarını tartışmaya sokmaya yeltenen pervasızlığım, yakıcı bir hoşnutsuzluktan başka bir tepki uyandırmamıştı. Yahudiler gibi büyük bir zekayla, beceriyle donanmış bir halk, nasıl olur da Siyonist-Arap çatışmasını yalnızca Yahudi bakış açısından değerlendirebilir, bunu anlayamıyordum. Filistin'deki Yahudiler sorununun uzun vadede ancak Araplarla kurulacak dostça ilişkiler içinde, Arap-Yahudi işbirliği fikri çevresinde çözümlenebileceğini anlamıyorlar mıydı? İzledikleri politikanın vaat ettiği vahim geleceği, trajik kavgaları, geçici başarıların ötesinde uzun vadede Arap Denizi'nin ortasındaki bu Yahudi adacığının sonsuza kadar hedef olacağı kin ve nefreti, sonu gelmez acıları göremeyecek kadar kör müydüler? Ne garip bir olguydu. Uzun ve acılı sürgün hayatını sürdürürken, öylesine büyük haksızlıklara uğrayan bir halk, şimdi kendi tek boyutlu amacı uğruna, başka bir halka, üstelik Yahudilerin geçmişte çektiği acılardan hiçbir şekilde sorumlu olmayan, mazlum bir halka karşı korkunç bir haksızlık işlemeye bütünüyle hazır görünüyordu. Tarih boyunca böyle bir olguya rastlanmamıştır sanırım. Böyle bir haksızlığın düpedüz gözlerimin önünde sahneye konması son derece üzücüydü benim için. Zaman içinde Filistin'deki politik olguya daha derin bir dikkatle yönelmemde, sadece Araplara karşı beslediğim sempatinin ya da Siyonist eylemler için duyduğum kaygının değil, gazetecilik mesleğine duyduğum ilginin yeniden uyanmasının da rolü vardı. Çünkü o sıralar, Avrupa'nın en önde gelen gazetelerinden biri olan Frankfurter Zeitung'un özel muhabiri olmuştum. Bu gazeteyle olan ilişkimin yine de bir ölçüde rastlantı sonucu kurulduğunu söyleyebilirim. Bir akşam valizlerimden birine tıkıştırdığım eski kağıtları karıştırıyordum. Kağıtların arasında bir yıl önce çıkarılmış United Telegraph'ın üyesi olduğumu gösteren basın kartı gözüme çarptı. Onu tam yırtacakken Dorian onu elimden kaptı. Ve şakacı bir tavırla ''Yapma!'' dedi. Yüksek Temsilciler Bürosu'nda bu kartı şöyle bir göstermen, birkaç gün içinde hükümet konağında yemeğe davet edilmeni sağlamaya yetecektir eminim. Gazeteciler peşinden koşulan yaratıklardır bu ülkede. Bu yararsız kartı yırtıp attım. Ama Dorian'ın şakası belli bir cevap uyandırdı zihnimde yine de. Hükümet konağındaki yemek daveti ilgilendirmiyordu beni şüphesiz. Fakat Orta Avrupa'dan kalkıp da buralara ancak çok az sayıda gazetecinin gelebildiği bir dönemde, yakın doğuda olmak gibi az bulunur bir fırsatı değerlendirmekten daha tabii ne olabilirdi? Gazetecilik mesleğine United Telegraph'ta değil ama büyük gazetelerden birinde yeniden dönmemi önleyecek hiçbir engel yoktu ortada. Ve önemli kararlar almak zorunda olduğum, her zaman yaptığım gibi bu konuda çabucak bir karara vardım Sahici gazeteciliğe soyunacaktım bu sefer. United Telegraph'taki bir yıllık çalışmama rağmen, önemli herhangi bir gazeteyle doğrudan ilişkim olmamıştı. Üstelik henüz kendi imzamla yayınlanmış bir şeyler yoktu ortada. Gazetecilik dünyası için bütünüyle meçhul biriydim daha. Ama bu durum, benim için yine de pek öyle şevk kırıcı olmadı. Filistin hakkındaki izlenimlerimi yazıya döküp, on kadar Alman gazetesine bundan birer kopya göndererek, Onlara yakın doğu hakkında bir seri makale yazmayı önerdim. 1922 yılının son aylarıydı. Almanya'da enflasyon en korkunç günlerini yaşıyordu. Alman basını neredeyse can çekişiyor... ...ancak çok az sayıda gazete nakit ödeme yapabiliyordu yabancı muhabirlerine. Bu nedenle yazı gönderdiğim gazetelerin peş peşe... ...az çok kibar bir dille önerimi reddettiklerini görmek... ...hiç de şaşırtıcı olmadı benim için. Bu on kadar gazete içinden... Yalnızca biri önerimi kabul ediyor ve yazdıklarımdan etkilenmiş görünüyordu. Bu gazete beni kendisinin yakın doğu gezici muhabiri olarak atamış ve atama mektubuna imzalayıp geri göndermem için adıma yazılmış bir mukavele iliştirmeyi de unutmamıştı. Söz konusu gazete Frankfurter Zeitung'tu. Bir gazeteyle hem de ne gazete, ilişki kurmakla kalmayıp daha ilk atışta turnayı gözünden vurmuş olduğumu, bir hamlede birçok eski gazeteciyi kıskandırabilecek bir statüye ulaştığımı görünce şaşkınlıktan dona yazdım. Şüphesiz gülü seven dikenine katlanır kavli gereğince bu başarının da kırık bir yanı vardı. Enflasyon yüzünden Frankfurter Zeitung nakit ödeme yapamıyordu bana. Özür beyan ederek teklif ettikleri ücret Alman markı olarak ödenecekti ki, bu da benim de onların da bildiği gibi yazılarımı gönderirken posta zarfına yapıştırılması zorunlu pulların bedelini bile zar zor karşılayabilirdi. Fakat Frankfurter Zeitung'un özel muhabiri olmak, ödenek konusundaki olumsuzluğu da aşan oldukça önemli bir ayrıcalıktı her şeye rağmen. Böylece bir gün yakın doğunun her köşesini gezip görmemi sağlayacak biçimde talihin er geç yüzüme güleceğini umarak Filistin üzerine yazılar yazmaya başladım. Yahudi olsun, Arap olsun Filistin'de birçok arkadaş edinmiştim ama Frankfurter Zeitung için karaladığım yazılarda açıkça yansıyan Arap sempatizanlığı yüzünden olacak, Siyonistlerin bana aptalca bir şüpheyle baktıkları da bir gerçekti.